kıymetli dinleyenlerimiz, Furkan günü Allah'ımızın hakkı batıldan ayırdığı, küfrün sonunu getirdiği, müşriklerin reislerini helak ettiği, Bedir günü, şu mübarek günde, artık iftara doğru yaklaşıldığı şu saatlerde, Allah'ımız Celle Celal tekrar Bedir'e Bedir gününe, Bedir gecesine kavuşmayı müessler eylesin. Biz bulunamadık, İstanbul'da değildik yani. Gece döndük. Bir toplantıya katılmak durumunda kaldık. Lakin tabii insanların derdinin din olmadığı Efendim ehl sünnet hassasiyeti bulunmadığı, işte adı olan, cemaati olan veya kendine göre bir derneği olan, vakfı olan, her gece aynı muamele yaptıkları ve tabii ki siyasetin dini hassasiyeti pek olmuyor ama e, din adına kurulan kurum ve kuruluşların da birçoğunun ehl-i sünnet e, hassasiyeti bulunmadığı ortadadır. Yani yine daha da biraz daha anlamış olduk yani. Biz işimize bakacağız. Yolumuza bakacağız. İnsanlara namazı, abdesti anlatacağız. Yani işte havaalanlarında efendim e, inerken, binerken gittiğimiz yerlerde memurlar, muazzaflar, görevli, görevsiz herkes yani böyle bir şey olamaz yani. Yanımdaki arkadaşlar da tabii bir daha şahit oldular. Herkes Lale Gül'ü dinliyoruz. Herkes sohbet dinliyoruz. Herkes işte benim hayatım değişti. Ama bir kişi değil iki kişi değil. bu kadar insan yalan konuşmasına da ne gerek var? Millet bana yalan söyleyecekti ben ona madalya mı takacağım? Param veriyorum yani. Bu ilginç bir şey. Lale Gül'ün kuvveti çok. Tesiri çok. Tabii duaların bereketiyle Allah gönülleri kalpleri çevirsin diye ben Yalvarıp duruyorum Allah'ıma. Mültezemde yalvarıyorum. Kabe'nin kapısına yalvarıyorum. Kanalımıza, sohbetlerimize çevir milletin kalbini, kulağını. Çünkü e, Allah muhafaza etsin. E, ehli sünnet dışı adamlar konuşup duruyorlar. Milleti zehirliyorlar. Hoca adamlar bile ehli sünnet olmayan hocaları tanımıyorlar. Böyle bir e, şey bir zamandayız yani. Garip bir zamandayız. Onun için bu kanal hak üzere konuşanlarla doludur. Ve sohbetlerimiz hep hakkı hidayeti beyan etmektedir. Allah ve Resul'den bahsetmektedir. Tabii ki halk nezdinde Ehl-i Sünnet'in itibarı çok. Bunu da gördüm yine. Ehl-i Bidat Zelil, işte Ehl-i Bidat'ın başındaki hemen hemen e, lideri denecek adam da mesela. Böyle karşılaştık yani. Arkadaşlar anlatıyorlar, ben göremiyorum çok. Tabii insanları hallende takip etmiyorum. Fakat ne merhaba eden var, ne hoş geldin diyen var, ne inerken binerken ne yollarda bir tane kişi gelip bir resim çektirelim diyen var. Bu çok önemli bir şey. Çünkü eee ulema evliya buyuruyorlar ki bir daha bütün bir daha değerli zelildir. Bir daha delinden yani el es dışı itikada sahip olanlardan bir tane aziz bulamazsınız. Yani itibarlı. Yani siyaset herkese itibar eder. Siyasetin biliyorsunuz ben derim siyasetin din imanı yoktur. Bu benim eski bir sözümdür. Yani siyasetin din imanı yoktur. Çünkü o rey almak için e, her kafire de gider. Efendim bu doğal bir şey yani. Siyasetin doğası diyelim ona biz. Ama e, halk öyle değil. Halk Allah için sever. Allah için kızar. halkın kalplerine ilham gelir. Yani halk doğru konuşan eri konuşandan ayrılırlar Zaten baktığın zaman halk... Halkın sevgisi önemlidir. Allah kimi severse onu sevdirir diyor. Hadis-i şeriftir bu. Bir adama yeryüzünde kabul konulursa say hadis-i şeriftir. İnsanların itibarından anlayacaksınız ki bu e, Allah'ın Cibril'e nidasıdır. İnni hubbü filâne feahibbe Ben falan kulumu seviyorum. Sen de onu sev. Sonra feynâdi Cibril fiel sema Cibril bütün göklere nidâ eder. İnni Allah'ı hubbü filâne bu Say hadis bu. Allah falan kulunu seviyor. Siz de onu sevin. Bu parayla olmaz Parayla olmaz yani İnsanlara para da seni sevmezler Paranı alırlar yine söverler sana Bizim millet böyledir yani Paranı yer yine haline konuşur Sevmez yani Sevmek kalp işidir Kalpler Allah'ın kudretindedir Kimse kalplere hükmedemez Kendini zorla kim sevdirebilir ya Onun için Tabi biz din adamlarından bahsediyoruz Yoksa dinsiz, donsuz Artist, sanatçı, futbolcu seviliyormuş Onlar ayrı nefsani sevgiler onlar Şu anda ben nefsani sevgilerden bahsetmiyorum O gavurada olur Bizim bahsettiğimiz sevgi Din adına olan sevgiler Yani hoca diye, hafız diye, alim diye Vaiz diye bir adamın sevilmesinden bahsediyoruz Konumuz bu Yani dini çerçevede Allah seviyor sen de sev meselesi Yoksa sadece artistten bahsetmiyoruz burada Ama orada birçok din adamı vardı yani hep birlikte olduk işte gidildi gelindi neyse. E şimdi insanlar, garsonlar, polisler, amirler, memurlar kime itibar ediyor? Bu sevgi Allah'tandır. Bu gözle görülecek gibi ortadadır. Bunu kimse inkar edemez. Bir adamın hak olduğuna bir delil de buradan çıkar. Yani zaten ayetten adisten konuştuğuna bakılır ama delil arıyorsan ortalıkta bakarsın ki bu adam... Kader yok diyor. İşte efendim efem salçama sahabeye kaba diyor, hakaret ediyor falan filan. Bir kişi gidip selam vermiyor, nasılsın demiyor. Allah Allah. E biz orada vakit bulamayız, uçağa kaçıracağız. Arabadan indiriyorlar bizi, illere resim çekeceğiz. Memurlar yalvarıyorlar, arabayı durduruyorlar. Bizde zaten teftiş var. Niye arabayı durduruyorsunuz? Yani böyle bir sevginin hikmeti ne olabilir? E ben ne yaptım bu millete? Param dağıttım. O zaman Allah Cibril'e buyuruyor: sen "Ben seviyorum şu kulumu sen de sev." Sonra Cibril liderdir gök ehli. Allah bu kulunu seviyor, siz de sevin. Sonra Esme me sema gök ehlinin tamamı okulu seviyor. Süme kabul fil arz. Sonra yeryüzünde kabul koyuluyor. Kabul ne demek? Makbuliyet, itibar. Ha. Şiisi, Nusayrisi, dinsizi, donsuzu, Dürzisi sevmeyebilir. Bu Allah'ın de muhteber değil ki. Allah'ın yeryüzünde kabul konulduğunu bildirdiği kişiler, ehl Müslümanlar arasında kabul gören kişilerdir. Bir defa hadis-i şeriften bu net anlaşılıyor. O zaman kafirler efendim sağ olasını sevmiyor yani. Şimdi sen o bütün dünya seni sevecek diye bir şey yok ki. Kafirlerden bahsetmiyoruz. El İslam'dan bahsediyoruz. Ama tabii ki açık kadınlarda Efendimiz ummazsın bu tarakta bezi var. Diyarbakır adam arıyor, telefonu veriyor ille Diyarbakır'dan. Hep Lalegül dinliyoruz. Oradan Lalegül dinliyoruz. Bu gece sabahı da burada Lalegül açık. Kime gidiyorsun Sohbet dinliyoruz. Sohbet. Yahu 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi bir günde gördük. Bir günde rastgele ya. Hani. E bunların hepsi mi sohbet dinler? Bu önemli bir şey. Bu sizin gayretiniz. Bu sizin bereketiniz. Bu benim cemaatimin, kıymetli cemaatimin ihlasıdır. E size diyorum davet edin, tebliğ edin, işte mesaj çekiyorsunuz, telefon açıyorsunuz. Siz zannetmeyin tutmuyor. Çok hayır var. Çok hayır var. Ya diyor ben diyor kaç gece yalvarıyorum seni göreyim, mucize ol. ben nasıl görecektim seni? Şu duayı nasıl yapalım? Bir bakıyorum Salatü'l-Fatih okudum bin kere diyor kadın. Açık memure. Salatü'l-Fatih okuyorum işte nasıl okuyayım şunu yapayım. Allah Allah. Salatü'l-Fatih. Ben de Fatiha mı diyor zannediyorum. salatül fatih. nereden binecek? Şimdiki müftüler bilmez Salatü'l-Fatih. Bizim ihvanın da çoğu Salatü'l-Fatih diye bir şey bilmez yani. Ben de yazıyorum kitaplarda bir şey. Salatü'l-Fatih diyor, ben bir daha tekrar ettim baktım, Salatü'l-Fatih. Ha. Bin kere okudum dedi, işte şöyle oldu, içim açılmaz. Dedim namazın tam kılıyor musun? Ara sıra kılıyorum. E ben sana başta şart koştum dedim, kitabın beş vakit kılmayana icazet yok. Senin işin görülmez dedim. Çünkü ehl-i sünnet itikadı şart. Bir de beş vakit namazın farzları en azına vakti vaktine. kazasız şart. Bu şartı yerine getirmeyene ben orada aldım. Benim de aldığım icazetler var. Ben de kafama göre kimseye icazet veremem. Ben bunu genel kitaba yazıyorum. Mesul olma tehlikesi de var. Bazı vihidlerde. Ama ben başına şey koymuşum. Zaten dedim ben beş vakit namaz doğru kılmayan tutmaz dedim. Kaç kere sohbette söyledim. Hiç boşuna uğraşmayın dedim. Beş vakit namazı kılmayan hiçbir ibadeti kabul değil dedim ben. Ya bunu yeni konuşmuyoruz yani. Kadın cazda Dedim sen bin değil ve yüz bin kere okursan sen işin dedim. Beş farklı namazı tam kıl. Ondan sonra e, Salatü'l-Fatih. Açmayacak kilitli kapı yok. Salatü'l-Fatih. Onu bir dergide de özellikle yazacaktık, hazırladık bayağı da. Kitaba sığmadı Müstakil kitap yapacağız hatta onu bir risale. Salatü'l-Fatih hakkındaki faziletler müstakil bir risale diye plan yaptık. Yani ayırdık o rivatleri biz. Birkaç tercüme ettik sonra baktım. Müstakil kitaplık oldu. O kadar eğilip çıktı yani. Ama şimdi bu insanlar bunları nereden duyuyor işte? Hep sohbetten duyuyorlar. Ya. Hep böyle amel etme çalışıyorlar. zikretme çalışıyorlar. Bir i̇şte tane hani kadın gidiyor öyle önümüzden uçağa. Tabii ben bakmıyorum. Döndü işte hocam dedi işte geçmiş olsun falan. Ben de bir şey anlamadım. Geçmiş olsun. Ben zaten her dakika geçmiş olsun. Ben hep hastayım da. Dedi hocanız ölmüş dedi. Cık. Bizim arkadaşlar da şaşırmıyor. Ben de hangi hocamızdan hemen attı Mustafa Kılıç hocamız... Hocanız dedi, çok dua dedi hocanıza dedi. Yani ölüye fayda var, diriye fayda var. Bütün millet açık saçık demeyin. Bundan ne olur zannetmeyin. Kimseyi horhakir görmeyin. Pule Alegül'ün yaptığı hizmeti hiçbir kanalda yapamıyor, hiçbir hoca da yapamıyor. Burada yüz binlere, milyonlara ulaşıldığı kesinleşmiştir. Bu sosyal bir vakadır. Şeye indiğin zaman e, sahaya derler. Oradaki insanlardan bak. Yani onlar tabii kahve, mavi, kıraatane işleri muhabbeti yapıyorlar da bu siyasetçiler şunlar var. Yani dün gece bir konuşma yaptım veya bir, bir tebliğ yap veya bir ilan yapıldı. Aşağıdaki yani kaç kişinin haberi var? Yüzde on. Onlar yüzde beşi yüzde onu. Yani şu andaki işleri yüzde beş, yüzde on. Dünkü haberden haberi varsa konu açıyorsa sana bu diyorlar tutmuş. E biz hemen hemen yüzde doksan durumunda. Yüzde doksan diyorum. Yüz kişi gördükçe doksanı sohbet diniyorum diyor. Ya bu nasıl olur? Biz bunu seçmedik ki Cami cemaati değil ki bu Bu havaalanı cemaati rastgele Kim rastlarsa yolcu bu yani Bunu seçebilir mi kimse? E bu insanlar bunu sohbetler dinliyorlarsa Sizin bunda çok payınız var Hadi göreyim sizi inşallah Biz Dici yavuz Yoğuz bu Burada daha giremedik e Birçok yerde Yoğuz ama milletin gönlünde varız Bu halk bizi Allah için Sevmiş Sevmiş ve seviyor Efendi eli var, immeti var Müşterim bol olacak buyurdu. Bu onun kerametidir. Onun için mürşidinizin de, Efendi de yoluna hizmet etmiş oluyorsunuz. Bu yol benim yolum değil ki. Evliya yolu. Onlar anlatıyor bu namazları bize. Zikri onlar teşvik ediyor bizi. Hep onlar öğretti bize. E bunları intikal ettirelim. Bir yeni nesil geliyor. Bunlar internet gençti. O bakmadan internete de biraz hız vermemiz lazım. Siteleri işte orada da çalışma yapıyoruz. Biraz daha nasıl artırırız, nasıl ulaşımı artırırız, İnsanların zorla gözüne gireceksin ya Millet Siliyorsun yine bakıyorsun atıyor bir mesaj Siliyorsun ne atıyor bir mesaj Zorla ne diyor diyorsun ya Bir açayım bakayım diyorsun ya Biz niye insanlara böyle gözüne girmeyelim Bir sohbet bir konu bir önemli tebliğ İnsanların hidayeti için Ayşe Bayram gecesinin bir ibadeti Bayram gününün bir zikri Kimsenin bir şeyden haberi yok ya 17. gece dün hiç bir hoca bilmiyor Orada yüzden fazla hoca vardı bir kişi Bedir geceniz mübarek olsun demiyor birbirine. Bir kişi. Daha şu anda Bedir gecesi diye bir şey Türkiye'de yok. Yani sahabe-i kiramın bu kadar önem verdiği, tabi'nin tabi bu kadar önem verdiği, Kur'an-ı Kerim'de Yevmel Furkan, Furkan günü diye adı geçen gün ya, işte bugün, bugün o gündü yani. Şimdi iftara yanaşıyoruz. Bu, o gün bitiyor. Furkan günü. Gecesi de Furkan gecesi. Dün gece. Hakkın Batı'dan ayrıldığı gece. Bir camide bir yerde Furkan günü, Furkan gecesi diye bir şey anlatılmamıştır yani. Yazık değil mi? Lale Gül'den başka bu konuları konuşan yok. E, yani biz koca Ramazan Şerif'imiz, Bedir gibi en büyük olayımız. Değil mi gavurlar görmüyor musunuz? Fuzuli fuzuli uydurma azizlerin, bilmemnelerin e, her türlü e, efendim, şaraf fıçısı, papazların günlerini, şeylerini nasıl kutsamışlar, kutlamalar... İşte o sevgililer günü bir azizin bilmem neyse, öbürü bilmem neyse. Bütün uydurdukları papazların günleri, geceleri. Biz burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ebu Cehil'leri geberttiği, İslam'ın aziz olduğu, İslam'ın kurtulduğu en büyük hadisedir. Bedir'den büyük hadise İslam tarihinde yoktur yani. Onun için Bedir'e katılan sahabeden eftal sahabe yoktur. Bedir'e katılan meleklerden eftal melek bile yok. Yani bu kadar mevzu var. Maalesef cehalet var arkadaşlar. Üç dört tane klişe kandil takvimlere yerleşmiş. Bunun dışında okan dillerinde regaip ne demek bilmez. Mirac desem bilmez. Mana berakat desem manasını bilmez. Hiçbir fazilet bilmez bu millet yani. Maalesef. Anlatmaktan başka bir çaremiz yok. Ben tabii biraz yoruluyorum, hastayım şimdi ama bu sefer seviniyorum. İnsan saha inince insanlardan işte biz dinliyoruz, sohbet dinliyoruz. Diye. Helal olsun size diyorsun yani. Bizim hastalığımız, yorgunluğumuz, her şeyimiz feda olsun yani. Yeter ki millete bir ilim bırakalım, bir eser bırakalım. Onun için bundan sonra kalan ömrümüzde daha çok hizmet etme insan hevesleniyor, şevkleniyor. Allah hepinizden razı olsun. Bedir geceniz mübarek olsun, Bedir gününüz mübarek olsun. Furkan gününde Allah hakkı batıldan ayırsın. mübarek iftar saatinde dua yaparsınız inşallah oruç ağzınıza yüzde yüz dua hakkınız var. Allah mutlaka ehli bid'at ehli sünneti şu Türkiye'de ayır ya Rabbi diye. Hz. Musa Aleyhisselam'ın duasını ben dün gece de yaptım işte. Gece de geç geldi de Efendim geç kıldık yani. Yatsıyı tabii yatsıyı 12'den sonraya bırakmak iyi değil. Bir hocanın biri demiş dediler benim kız duymuş. Baktım o yatsıyı hiç vaktinde kılardı. Baktım geç Saat olmuş iki. Kızım dedim sen namazını kılmadım. Ya hoca dedi ki dedi. E geç kılmak eftal ya, ya sen anlamadın dedim ya o yanlış konuştu. Yatsının geç kılınmaz ama sülü sülle ile kadar. Yani e, gecenin üçte birine kadar. Fakat tehir-i müstehaptır diyor ama İmam Rabbim Hazretleri ben bir dakika bile bu tehir kölüm gönlüm el vermiyor. Fıkıhlar böyle yazıyor ama diyor. Fakat sülü sülle ile tehir ne zaman? Uzun gecelerde. Yani burayı hocam anlatamamış nedir? Yani yatsı altıda oluyor ya altıya çeyrek kala yatsı oluyor. O zaman sen bunu 10'a 11'e çekmen müstahap. Anlatabiliyor muyum? Şimdi zaten gece bir avuç. Yatsı zaten 11'de oluyor. Sen buna 2 saat ekledin mi? Zaten gecenin yarıdan sonrası keraata gidiyor. Yani yatsının da kerahati var. Tabii ki ikindinin akşama çok yaklaşması gibi kerahat galiza ağır bir keraat olmasa da Hacı Asal Efendi Hazretleri ak geliyoruz bir geceye rahmetullahi aleyh. Yolda durdu da Biz Bizde öyle bir uykumuz var ki. Gözümüzü açamıyoruz. Abdest de kaçmışık zaten. O zaman sırtını yaslayınca abdest kaçıyor biliyorduk. Mer yaslanarak uysan da bozulmuyor şeyde, arabada falan. Ancak uzanırsan bozuyor. Makadın yerde sabit oldukça uyku abdesti bozmaz. O vakit öyle bilmiyorduk. O vakit böyle durmaya çalışıyorduk. Uyurken de böyle dalıyorduk. Şöyle bir gitse arkamız gittik diyorduk abdest. Sen nelerce neler çektik hosta, işte. otobüste falan. Sonra kitapta gördük onu. E benne ulankudul vudu illa mustaj'a Uyku ancak yaslanırsan abdesti bozar, düz oturursan makadın yerde sabit iken bozmaz. İşte cahillik. Yani, tabi fazla abdest alıyorduk, zararda değildik ama e bu sefer ne, abdestim yok diye işte bazı şeyleri yapamıyorsun, abdestim kaçtı zannediyorsun. Hacı Efendi, otobanın kenarı o zaman böyle de 25 seneli geç. Peki de Hacı Efendi öyle 20 sene o iyi geçti. Ee, belki de 25-30'a yakın. Biz ayılamıyoruz. Mustafa abi vardı, arabayı süren. İndirmiş onu mübarek Otobanın kenarına vızır vızır arabalar geçiyor. Hacı ben demiş burada birileri birer birileri vurur bize falan. demiş kimse vurmaz bize demiş. Senin işine bak demiş namazımı keraat sokacağız demiş. <gülüyor> mübarek. Akşadan kılmadan da işte, yol alalım derken çıktık. E, Efendi haberi var mı dedi. Biz de efendi haber etmeden çıkmıştık. Dedi ki efendi haberi yoksa de sabah da arayıp bizi tefsire efendi. Geceden dönelim acı Efe dedik. E dedi ki efendi sabah ararsa sizi dönelim. Yoksa ben kalacaktım bu gece. Dediler acı ve bütün akyazı toplandı. İhvanlarım, ihvanlar onu. Dediler acı Efe ne olur kal bu gecede. Dedi ki yol arkadaşlarıma vefalılık, ısızlık edemem. Ben onlarla geldim. Onların işi varsa dönmem lazım dedi. Orada her zaman bir şeyler öğretiyorum bari. Zaten kerametleri dol. Habersiz kalktık gittik. Aldı çuvalla ekmek doldurdu şeye. Durduk bir fırına. Dedi bir çuval ekmek. Dedi, Allah Allah ne yapacağız bir çuval. Bir günlük yoldayız. Gittik ayı, onun ihbandan birinin evine. Dedi ki bu adam dedi. Akyazı'dan her hafta gelip beni ziyarete. Bir kere de gideyim ona ki ne zahmet çekiyormuş yolda. Bir de ben o zahmeti çekeyim dedi. Allah için ziyaretine gideyim dedi. O da onun ihmanıymış. Meczup biri. Yani aşık biri. Gittik adam. Yahu Akyazı duyan geldi duyan geldi. Hacı Ali Efendi Hazretleri gelmiş. Her taraf ev doldu adamın evi bahçeli Allah'tan. Fakat yemeğim de var dedi Hacı Efendi. Bayağı peynir zeytin köy işi dolu var dedi. Ekmeğim yok. Dedi ki Mustafa getir ekmekleri dedi. Yıldı <gülüyor> Yıldırıyor 50 kişi. 50 kişi adam ekmek başı olur mu? Niye aldığınız o zaman anladık. Dedi ki ekmekleri getir dedi. Allah çok keramet gösterdiği yolda. İhsan Efendi'ye uğradık rahmetli bazan. Onun evinde misafir olduk Ne günler hep her taraf ulema doluydu Evliya doluydu Şenlik vardı, bolluk vardı Şimdi kıtlık var arkadaşlar, kuraklık var yani. Neyse oradan işte gece o saatte mübarek Yolun orta <gülüyor> sen, sen, değil. Arabalar vızır vızır geçiyor Kenara çekildik tabi Arabanın ışığını yaktırdı dedi Işıkta secde yerimizi görelim dedi Secde yerini görmesen o da mekruh Ondan sonra biz dedik Abdestimiz herhalde şey biz uyuduk dedik Tamam şu gelince kılarsınız dedi. köydeydi evi. Orada kıldı. O gün bugün aklımda dedi ki 12'yi geçerse kerahata girer dedi yazsa. Çok fıkıhçıydı Hacı Efendi. E şimdi bunları doğru anlamak lazım. Sen şimdi hangi hoca dedi ne manada dedi onu bilmiyorum. Geç kılmak müstahap nerede? Geç kılmak müstahap. Üçte birine te te tehir. O da uzun gecelerde. E sen şimdi şimdi tehir olur mu da zaten son dakikada 11'de yazsa oluyor. Ya yatsı 11'den ileri nereye gidecek? Onun için yanlış anlamayın yani. Biz yatsı ya, kıldık şeyde. İstanbul dışında kıldık. Uçağı binmeden kıldık. Seferiydik. İki rekat kıldık. Çünkü teravih geç kılabilirsin. İmsaka'da yolu var. Teravide kerahat yok. Teravide yatsıdan sonra da kılabilirsin. Arada verebilirsin. Teravide kerahat yok. Ama yatsıda keraata girerseniz onu da teravihi geç kıldık deyince yatsıyı da geç kıldık anlamayın yani. Ona göre kendi hesaplarınızı sünnet ve cüzere Bakın Şimdi Neyi anlatıyorum Yani insanlar Bu sohbetlere rahmet ediyorlar Bütün insanlar efendim Başları açıkta olsalar Allah hidayet versin tesettüre kavuştursun Yani dua diyoruz hepsine Allah razı olsun Ama sen bizim tesellimiz oldun Öbürü ben intihar edecektim Efendim işte sohbet dinlemekten intihardan vazgeçtim Öbürü ben kanser edim işte benim altı ay soğsuf sohbet dinliyedine bana öleceksin dediler ben bunalıma girdim sohbetlerle teselli buldum bildiğiniz gibi değil arkadaşlar bu sohbeti ulaştırmanın yani insanlara mesaj atmanın haber kanal yani şimdi Lale Gülün kurulduğu bir buçuk seneyi anca oldu hala duymamış olan var adam diyor internetlerden dinliyorum yandakü diyor ne interneti ya Lale Gül var diyor sıralı sohbet var diyor yapma ya diyor ne zaman diyor ben bana diyor şey, bilgisini at diyor. Yani şimdi insanlar hala duymamış Belki de yarısı duymamış Bu kadar duyulmağı bu kadar izleyen var Ya düşün bu millet bizi sever bu millet Allah için ya Sever ya Onun hizmet edeceğiz Sizin de hizmetiniz tebliğdir Sohbet başladı İşte Ramazan'da bitmiyor ki bu iş Ramazan'dan sonra da hadis dersimiz var şifa şerif dersimiz var Mektubat dersimiz var perşembe sohbetleri, Devamlı sohbet var eskiler yeniler Allah razı olsun Furkan Gündüz mübarek olsun Hakkı batıldan Rabbim o gün ayırdığı gibi Bugün de tefrik eylesin amin Yani ben ne yapayım Millet İslamoğlu'nu dinle Az var dinleyeni pek yok ama İşte bürokraside var belediyelerde çok Belediyelerde çok adamı var Çok büyük tehlike belediyelerde İşte bazı adamlar var Onlar tavsiye ediyorlar bunu belediye aday yapın Bir de bakıyorsun o adamın arkasında İslamoğlu işte, çıktı Bir daha uyanık olmak lazım Ama işte kim uyanacak kim uyandıracak Dedim ya Rabbi hani Kur'an'ın duaları var. Onu da kitaphanede hazırlıyordum. Bir şey yetiştiremiyorum ki ben de. O çıksa bunlar hep çıkacak orada. <gülüyor> Musa Aleyhisselam dedi ya Rabbi bir kendime lafım geçiyor. Bir de kardeşim ağabeyim Harun Aleyhisselam'a malik oluyorum. Geri kalan İsrail olur, azmış kudurmuş dedi. Yoldan çıkmışlar buzaya tapmışlar dedi. Bu fasık kavimlerle bizim aramızı ayır ya Rabbi. İşte bu dua üzerine... Sahra'ya düştüler. Çöle tihte. Tih 40 sene tabi peygamberler de çekti yine. Havrun Aleyhisselam orada vefat etti. Musa Aleyhisselam 40 sene dolmadan vefat etti. Peygamberler de neler çekti yani. Çünkü bir beddua diyorsun ama işte arkasında hesap edeceksin. Ama Musa Aleyhisselam dayanamadı yani. Bu fasık toplumlarla bizim aramızı ayır dedi. Furkan farktan geliyor. Fark ayırmak demek Arapçada. Furkan ayır ayırmak. Ondan sonra Fefruk oradan geliyor. Fefruk. Fark et yani aç aramızda. Onun için diyorum şu bidat elini teşhir eyle ya Rabbi, rezil eyle ya Rabbi, rüsva eyle ya Rabbi. Bunların kadere inanmadığını, bunların amentüsü olmadığını, bunlar Kur'an-ı ayetlerini inkar ettiğini, bu Mehmet okuyanların bu şeyini. Hala diyorum ya Mehmet okuyan ne konuşturuyorsunuz? Şeyde, ne onladı? Bu haber Habertürk'te sıralı, buna abone olmuşsunuz. Demediler ki Fatih Saraş dedi ki çok eli sünnettir. Uuu dedim. Hemen arayayım onu. Geçen aradım onu. Ulaşamadım ona. Sonra da unuttum. Benim de var. Bin tane gücüm var. Fatih Saraç'a selam söylüyorum buradan. Elde sallayabiliriz. Salimize sallayan. Fatih Saraç uyanık adamsın. Akıllı adamsın. Baban senin Allameycan. Git bir babana sorsana ya. Emin Saraç hocamız ellerinden öperiz. Git bir babana sorsana ya. İsa Aleyhisselam. Meryem validemizin çift cinsiyeti var. Kendi kendine dövlendi dedi bu adam. Kulağımla duydum ya. Bütün hadisleri mütevatir inkar ediyor. Kabir azabı dahil hepsini. Sen de bir şey... Adam da tabi Mustafa tam ondan kurtarayım diye, yaşan Nurilerden falan kurtarayım derken, işte tabi adam da Mehmet Okyan'a düşmüşler. Bu demiş, el i Sünnet demiş. <gülüyor> Halbuki Fatih Hoca da hocadır ama dinlememiş. Bunlar, o da işi çok. Bit kere dinlese, bu ne der yahu? Ama ne olur Allah razı olsun Allah bir imkanlar verdi size, batıl ehlini konuşturmayın. Hak ehlini davet edin, beni davet edin demiyorum. Beni çağırsan 30 gece ben gelemem. Ben çağırdılar bazı televizyonda. Gidemedim. Yani vaktim yok. Ama var ya Cevat Akşet Hoca gibi alimler var. Daha dünyada el insanlar var. Nihat Hoca eli sünnet. Ben kimseyi kıskansam onların da adını vermem. Cemal Vanlıoğlu'su var. Masum Vanlıoğlu var. Yani vaiz dolu, hatip dolu, hoca dolu. El insanlar mı yok ya? Çağırın birilerini de. Yapmayın etmeyin. Bu el dış insanları teşhir etmeyin bunlar. Milletin dinli mana alacak. Cemal Hoca ile beraber işte şeyde. Öyle dedi ya. Bunlar dedi birilerinden bahsetti. Onlar dedi paralarını aldık milletin. Bu İslamoğlu bunlar da imanlarını alıyor dedi. Yani o gruptan daha tehlikeli bu grup dedi. Çünkü bunlar imanlarını alıyor. Çünkü onlar gelip de kader madere karıştırmadılar. Onun için siz doğru adrestesiniz. Yetmiyor. Şu milleti sokağa inip de şu benim yanımda bir yere gelip gidip de bir görseniz. Şu milletin dertlerini, hastalıklarını, sorunlarını, bunalımlarını. Sohbet, sohbet, sohbet. Biz ancak kurtuluyoruz, dinliyoruz diyorlar. Bir gecemiz geçmez, bir günümüz geçmez. Çoluk, çocuk, hepsi. Ta diğer bakın adam diyor, çocuğum diyor, seni gör acı baba çıktı, acı baba çıktı diyormuş beni görünce. Hepsi seni dinliyor diyor. Çoluğumuz, çocuğumuz. Ben de memnun oluyorum. Neden? Hiç olmazsa insanları saptırmıyorum. Hiç olmazsa insanlara idareleri anlatıyorum. Doğru rehberlik, yol göstericilik yapıyorum. Amelim kendime. Ben dediğimle amel edersem ben de kurtulurum, onlar da kurtulur. Ben dediğimle amel edemezsem ben kaybetsem yine onlar kurtulur. Çünkü ben onları yanlışa sevk etmiyorum. Hep söylediklerim Kur'an ve sünnet dairesindedir. Onun için Allah rızası için insanlara tebliğ edin, davet edin. insanların hidayatine vesile olun. Ee, şimdi bak bir şey okuyamadım. Vakitin dakikasının arası geldi. Hemen ikinci bölümde iki rivayet okuyacağım size inşallah. Bunları milletin kaçırmaması için Allah rızası için sohbetlere davet edin. Şimdi bir kısa ara verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u teala ve ala, ala al -i -i Şimdi oruç tutuyorsunuz. Şu mübarek Furkan gününün iftarına yaklaşıyorsunuz. Bu mübarek saatlerde 2 tane müjdeli rivayet nakledeceğim. Çünkü Ramazan-ı Şerif'teyiz. Tabii Ramazan-ı Şerife münasip efendim rivayetler yapmakta fayda vardır. Vakitlerimiz de kısa olduğu için kitaplarımızda efendim eski ulemanın, Osmanlı alimlerinin vaz ettiği eserlerde Dürretül Vâiz'in gibi, Dürretül Nasuh'in gibi, Zübdetül Vâiz'in gibi, gibi. Bu gibi birçok eserler vardır. Bunlar tabii bir kısmı matbudur, bir kısmı Süleymaniye kütüphanelerinde mahduttur. Yazmada kalmışlar ama onları da Allah biliyoruz, ulaşım imkanlarımız oluyor. Bu kıymetli eserlerde birçok rivayetler zikrediliyor. Bunlardan birinde buyuruluyor ki, Musa Aleyhisselam dedi ki, Ya Rab teni bir teklim fe le atayit ehedem misle Sen bana kelam sıfatını. Yani işittirmeyi ikram ettin. Sen beni Kelimullah yaptın. Lam ile lam, le, Kelimullah. Yani Allah ile konuşmuş tek peygamber. Tabi Adem Aleyhisselam da konuştu ama Musa Aleyhisselam kadar e, net değil şey. Mevlamızın tecellisi ona, kelam sıfatının tecellisi. Musa Aleyhisselam da en bariz ve en zahir olduğu için ona Allah ile konuşan peygamber deniyor. Kelimullah o demek. Ya Rabbi sen bana kelam sıfatını ikram ettin. Bana verdiğin bu sıfat, bu vasıf çok kıymetli tabi. Peygamberler arasında da imtiyaz sahibi oluyor. Ve Allah, Musa teklîmâ. Ayette bir tek Musa Aleyhisselam konuştuğunu bildiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve miraç gecesi gördüğü için cemalini, o tabi e, onu konuşma istisna. O zaten hiçbir peygamberlere benzemez, hiçbirinin arasında sınıfında tasnif edilemez. Onu istisna tuttuktan sonra Musa Aleyhisselam'dan daha bu hususta, ee, bahtiyar yok Bu konuda yani kelam konusunda ha, İbrahim Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'dan üstündür Onu konuşmuyoruz Ama kelam konusunda İbrahim Aleyhisselam da Kelamını işitmemiş mesele Her peygamberde bazı özellikler var Sen onlardan birine de Başka kullarından birine de bana verdiğinin Bir mislini verdin mi ya Rabbi Diye soruyor Allah teala ili ya Musa Bizim ümmetle ilgili Konuların çoğunu Musa Aleyhisselam'ın e, vahilerinde bulursunuz Hatta ben bayrama yakın okuyacağım 3-4 rivayet var. Bunlardan bir rivayet 2 sayfa kadardır. Yani uzundur rivayet. Bayram gecesine bir gece kala falan yapacağım onu inşallah. Notlarımı da koydum. Orada hep yine Musa Selem'e vahyediyor. Çünkü Musa Selem'e gelen vahiylerde Mevla Teala ahir zamanda işte Ahmet'in ümmeti çıkacak Efendimiz sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem ekseri Ahmet ismiyle Tevrat'ta İncil'de anılıyor. E i̇şte onlara o bir ay orucu farz edeceğim işte bayram gecesi şöyle olacak, bayram sabahında şöyle tecelli yapacağım hep bizim ümmete yapacaklarını evvelki ümmete anlatmış. Buradan dolayı da Musa Aleyhisselam hep böyle müjdeleri duyuyor. Araf suresinin ayetlerinde de geçer. Bizim Raul Furkan'da çok rivayet yazdık orada. Kaynaklarıyla birlikte. Ya röfe ümmeti. Şimdi Mevla bir müjde anlatıyor. Şöyle şöyle mükafat vereceğim. İşte abdestlerinin damlalarına işte her bir damlalasına Eni göklerle yerler kadar Olan bir cennet vereceğim İşte onların namazına şunu vereceğim Onların orucuna bu sevap bu mükafat falan Hep Musa Aleyhisselam diyor Yarabı onları benim ümmetim yapar mısın Hep böyle Musa Aleyhisselam Mevlam tilke ümmetü Ahmet'e O Ahmet'in ümmetidir senin ümmetin değil Artık Musa Aleyhisselam Dayanamadı yani Beni de onun ümmetinden yap dedi Bari de kurtulalım dedi yani Bu kadar müjdeyi niye onlara verdin hep Musa selam nazlıydı, niyazlıydı. Ve kâni'in de Allah ve Allah Allah'ın de itibarlıydı. Onun için Mevla ile biraz nazlı konuşabilir. Nazı geçer yani. Sen şimdi o makamda değilsin. Sen peygamberler bile o makamda değil hepsi. E biliyorsunuz Miraç gecesinde de onu üstün ettin benden. Bana cemalini göstermedin. Onu bak cemalini ziyarete çağırıyorsun. Şimdi davet ettin. E bu laflar Musa Aleyhisselam'a. Uykun şeyler. Onların, onun makamı yüksek. Mevla da onu çok seviyor. 13'ü e, Hep böyle ya Rabbi şu vasıfları Bana nasip et benim ümmetime nasip et Ama Mevla burda ahir zaman ümmetine nasip Bu usta çok rivadetler gördüm e, Vahilerinde Musa Sema gelen vahilerinde Bizim ümmetin çok bahisleri geçiyor Farklı yönlerde mesela bayrama Uygun bayram sabah namazında Yani bayram namazındaki tecelliler Mesela bunu ancak allah Teala Musa Sema vahiy ettiklerinde Bu tafsilatı bulabiliyoruz Bizim bayram namazının Faziletlerini orada bulabiliyoruz. Hatta Yahya Musa diyor bulabilirsen üç tane diyor, üç kişi bul diyor onlara katıl diyor. Belki ruhaniyetiyle Musa Sallallahu çünkü namaz kılıyordu ayakta bir aç gecesi mezarında ayakta namaz kılıyordu. Peygamberler diridirler kabirlerinde namaz kılıyorlar. Hadis şeriftir sait. El embiya kuburi musallu. On belki de bizim bayram namazlarına geliyor artık Kabe mi katılıyor şey. On bilmiyorum çünkü tatlılık diyor. Min ben yosum 3 tane diyor. Ramazan orucu tutan bul diyor. Bayram namazını onlarla çık diyor. Yani neler gelecek? Neler bu bayram gecesine yakın bir iki, bir gecede bitmez. Belki son iki gecelerde fazilet anlatmak icap eder. Çünkü millet bayram namazına da alışkanlık olmuş artık. Otomatize bağlamışlar. Hatta sabah namazını da kılmıyorlar sabah. Güneşin doğuşuna saati kuruyorlar. Güneş doğu özelliklerini Allah'ın laneti yağıyor. Sabah namazını kaçırdıkları için. Bunlar kalkıyor da bayram namazını alsın. <gülüyor> Yahu sen sabah namazı kılmamışsın. Sana bayram namazı neydi? Farz kılmayanın vacibi olur mu ya? Farz kılmayanın sünneti olur mu? Yani neye benziyor? Sabah sünnetini kıl, farzını kılmaya benziyor. Yani bayram namazı kılmaya bu kadar önem gösteriyorsunuz, özen gösteriyorsunuz. Camileri dolduruyorsunuz. Dışarılarda bile sığmıyor. Sabah namazında 3-2 saf. Aynı cami. Hadi ben evde kıldım geldim. Hadi yine bir parça. Hani evde kıldım bari. Yine de cemaati kaçırmak çok büyük bir tehlike ama hadi evde kıldım. E, çoğu kılmıyor evde sabah namazı. Bayram sabah. Kılmıyor. Sabah namazı diye bir şey bilmiyor ki. Ya diyor sabah namazı niye kılayım ben hiçbir zaman kılmıyorum ki zaten diyor. Bayram namazı diyor senede iki kere ben de, senede iki kere hiç kaçırmam diyor. Yani ben buna ne diyeyim ya? Ben buna ne anlatabilirim? Adamın mantığı yok. Adam acı bari bugün kıl diyoruz ya mübarek gün. Adam diyor ki ama diyor münafıklığa yok diyor. Ben dün kılmadım diyor. Böyle de deli deli de konuşuyor. Bir de münafıklıktan falan da bahsediyor. Ulan az daha kafir olacaksın. Sen münafıklıktan bahsediyorsun. Ya kaç kere kılabilsen kıl işte. kaç Kattığımız kar. Bugün kıl da sabah namazına yaz. Allah-u'su aleyhi ya, Bu millete şuur, şuur. Bu millete 50 senelik bayram namazı iki rekat sabah namazının farzına değmez şuurunu vermemişler ki Vermemişler ki Yani Ömrün boyu kıldığın cuma namazı 60 senelik hayatındaki cuma namazını Toplasan Yani öğlenin farzından fazla değil ki Ha öğlenin farzı Ha cuma Cuma da farz öğlen de farz Yani sen başka gün öğlen kılmıyorsun da Cumartesi öğleni kılıyor musun e, Tamam cuma önemli 3 cuma Özürsüz gelmeyenin kalbi mühürlenir Tamam Cuma hakkında özel tehditler var. Ama burada da bir vakiti kasten kaçıran 80 sene cehennem var. Ne yani aşağı değil fazlası var aşağısı yok. Bu millete farz ne? Vacip ne? itikat ne? Evvela imanı kurtarmak ne? İnanmak nasıl bir şey? Neye inanacaksın? Nasıl inanacaksın? Anandan duyduğun gibi. Nenem şöyle anlatırdı. Bütün milletin şu andaki itikatları nenem şöyle anlatıyordu diyor. Nenemin diyor, diyor kulağımda diyor. İşte Allah dermiş nenesi. Şunu dermiş bunu dermiş. Kadın hiçbir şey duymamış. Nenem diyor. Tabi oralar Rus Cumhuriyetlerinde Azerbaycan'da işgal altındaydı. Yine hoşuma gitti. Bir gazeteci canım yani. Ben diyor nenemin zikirleri diyor. Kulağımda diyor falan. Tabi o nenelerin bereketiyle bu torunlar da yine en azından Müslümanım diyebiliyorlar. Yoksa tabi hepten Hristiyan olmuşlardı. O neneler çok kıymetli neneler. Ama insanlara bir şey anlatılmamış. Yani adım, dedem şöyle kılardı, nenem böyle okurdu. Kitap okumuyorlar. Vaaz dinlemiyorlar. Dinlemek okumaktan kolay geliyor millete. Madem öyle dinlemeye teşekkür edeceğiz. Başka yapacağımız bir şey yok. Dinleteceğiz yani. Allah, Teala, Allah Teala ona vahiyetti. Yani ne dedim? Musa Aleyhisselam'a çok vahiyler gelirdi. Musa Aleyhisselam'a gelen vahiylerde Mevla bu ümmetten haberler verirdi. Fakat burada Musa Aleyhisselam başka bir şey soruyor. Ya Musa اِنَّ لِي عِبَادٍ اُخُرُجُونَ فِي اٰخِرِ الزَّمَانِ وَكُرِمُونَ بِشَهْرِ ramazan Ey Musa, sen şimdi soruyorsun ki, e bana kelam sıfatını işittirdin, sen benim bana yaptığım bu ikram gibi başka bir yerine ikram ettin mi? Benim öyle kullarım olacak ki, ben onları ahir zamanda çıkaracağım. Yani, dünyanın sonu gibi bir şey bizim şu dönemimiz. Bizimki zaten ahir zamanın da, pekler zamanı çünkü 1400 sene oldu. Ahir zaman başlayalım. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem gelmesiyle. Fakat İmam-ı Rafi diyor ki yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem gelmesiyle ahir zaman oldu ama esas ahir zaman 1000 sene geçtikten sonra başladı diyor. Yani şu anda 437 sene oldu. Yani 1437'deyiz. 1000'inca başında tabii ki İmam-ı Rafi gönderildi müceddit olarak. Yani işte 400 sene oldu onun vefatı. 34'te vefat etti. 1030 1034'te vefat etti Safer ayında. Onun vefatından sonra da işte bir 400 senemiz geçmiştir şu anda. Ee, tabii ki bu ahir zaman diyor binin geçmesinde ahir zamanın başlaması hususunda çok büyük bir teşhir vardır diyor. Oradan anlıyoruz ki ahir zamanın da artık en yoğun bozukluğun devam edeceği bir dönemdeyiz. Zaten de yani son Yüz senedeki bozulma, bir yedi bin senelik bozulmadan fazla oldu. Çünkü internetler, televizyonlar, ulaşım alplerinin fazlalaşması, tabii laikliğin gelmesi, e, İslam'ın devlet şeyinden, İslam adının çıkması, hilafetin ilga edilmesi, İslam nişanlarının sarı, ben sakalı, her şeyin yasak edilmesi, Allah demek yasak edilmesi, ezan yasak edildi, falan falan. Şimdi bunlara baktığımızda, camiler ahır yapıldı. E, bunlara da baktığımız zaman, son 100 sene, ben onu 150'ye de götürüyorum. Osmanlı'nın son 50'si zaten Osmanlı'da sayılmaz. Sultanahmet Cennet Mekanı'nın çabalarıyla işte biraz yıkılması gecikti işte o kadar. Ama bozulma arttı. Arttı da arttı. Son 100-150 senedir ki bozulma ve cehalet ve rezalet. Yani geride 1300 senede bulunmaz böyle bir şey. 1300 senenin tümünde şu 100 sene kadar ifsat olmamışlar. Zaten farkındaysanız yine reformist akımlar, dinde tecditli hareketleri, yenilikler, Yahudi İrşancı'nda girmeler, yani Abdullar Afganlar hep böyle son 100 sene. Mısır'daki Ezher'in bozulması vesaire. Bu tabi bir İngiliz projesidir. Ve hamiliğin kurdurulması, yani bu son 100-200 senenin içinde bütün bunlar İngilizlerin oyunlarıyla, ajanlarıyla, şeyleriyle, Hacı Hoca kılığında, şimdi de hoca diye milletin dinlediği birçok insan ajandır. Ajandır. Kimi İran ajanıdır, kimi İngiliz ajanıdır, kimi masondur. Senelerce millet vaaz dinledi. Ağladılar, sızladılar. Ama adam mason çıktı. Çünkü adam masondu zaten. Mason çıkmadı. Zaten masondu. Ama milletimiz böyle. Milletimiz maalesef sürü kültürüyle gider yani. Hakkı batıldan ayıramaz. Böyle bir şey var. Zaten niye böyle yaptılar? Suyu bulandırdılar. Suyu bulanınca balık avlamak kolay oldu. Yani bulanık suda balık avlama lafı. Mevzu nedir? Mevzu millet cahil olmazsa batıla gitmez. Millet cahil bırakıldı, elif bağısı yasak edilirse, Osmanlıcası yasak edilirse, Arapça yasak edilirse, adam dedesinin mezar taşını okuyamıyor, babasından kalan kitabı okuyamıyor falan filan. E geldiğimiz noktada sen bunu hangi hocayı çıkarırsan, Mesih desen millet Mesih der, peygamber desen peygamber der. Şu millete şu anda peygamber diye biri çıksa dinleyenler olur yani. Ben sana söyleyeyim birisi zındık demez. Yani birisi derken diyenler olur ama onu da dinleyenler olur ha. E var işte ben peygamberlere namaz kıldırdım bir adamın iki tane kanalı var. Şu anda vaaz yapıyor. Bütün dinleyenleri var mı adamlar? Acayip bir durum. ya. Ben Yahudiyim diyor. Adam ben diyor karılarla kızdan'a göbek atıyor. Ben Mason'um diyor. Yahudiyim diyor. Hala adam diyor onun bir bildiği vardır diyor hoca diyor. Böyle insanlar var. Ya bildiğiniz gibi değil. Hakikaten ahir zaman. Ey Musa benim ahir zamanda çıkaracağım kullar var. Ben onlara Ramazan ayını ikram edeceğim. Etti mi bize? Etti. Çıkarttı mı bizi? Dünyaya çıkarttı. E şimdi Musa Aleyhisselam a daha kaç bin sene evvel bunu bildirdi. Mevla bir şey sonradan öğrenmiyor ki. Mevla her şeyi ezelden biliyor. Onun için önceden bildiriyor işte. Fehekûne grabe minke Ben Allah Allah dianne kekellemteniyi ve beynimi beynime geçemiyor ne ilfuhucab feida muhammedin sallallahu aleyhi ya musa şimdi artık orucun sizi yorduğu, takatsız bıraktığı, bitap düşürdüğü ve ciğerinizi hararete boğduğu son dakikalardasınız. Yani bu saatler Artık en çok hissedilen saatlerdir. İnsan sabah 9'da 10'daki gibi değişini bu saatte tamamen bir halsizlik çöküyor. İşte müjdeniz geldi. Ya Musa diyor, ben diyor Habibimin ahır zaman ümmeti iftar edecekleri vakitte ben onlara seninle konuşurken sana olan yakınlığımdan daha yakın olacağım diyor. Hiçbir iftarda böyle bir şey sezdiniz mi? Sifta yok değil mi? Bugün 17. iftarınız. Sifta yok. Niye bu yakınlığı hiç anlamaz? Çünkü siz tuz derdine düştünüz, şeker derdine düştünüz, hanım çorba geldi mi? Ya kaşık yok, çatalık Ya 10 dakika kala diyorum arkadaş. Bir kendinize gelin. Mevla bize bizden yakında Musa Aleyhisselam'a tecellisinden daha yakın bir tecelli var. iftar saatinde. Ya bir dua tutturun. yüz kabul gücü var. Yani bu sene 29 çektiğine 29 tane yüz kabul edeceğin hiç bari şey yok. Bir tane karavana yok. Efendim 29 tane 12'den hedefi vurcan dua hakkın var. Kaçını kullandın? Kaçını tutturdun yani? Tutturamıyorsun. Çünkü yemek derne Allah'ım ya Zaten iftar aç birazdan çağrı istersin, tuz istersin, buz istersin. Ya biraz sükût dur. Zikir yap. Ben beni de dinlerken zikredin diyorum. Kelime şehadet çoğaltın, istifar çoğaltın, cenneti çok isteyin, cehennemden çok şunun Şu derginin 89. sayfası sizi kurtaracaktı ama ona da bakmadınız. 89'da hem iftar dualar var hem üstte Ramazan'da çok aynı sayfaya çatmış yani. Onu kasıtlı denk getirmedik ama. Tek sayfaya gözün, Yaprak çevirme zahmetiniz bile yok. İnsan alır önüne 10 dakika oturur sofrasına. Bir yüz kere Sübhanallahübü Hamdi'yi çeker. Ortası mağfirettir. Ya ghaffara zünub. Yüz kere ya ghaffara zünub çeker. Yazdık onları kitapta. Ondan sonra da bir şehadetleri çoğaltın. Bir de iftar ile beraber şu tecelliye mazhar olur. Ya Musa ben seninle konuştum ya. Ben seninle mükâleme ederken aramızda ne vardı? Yetmiş bin perde vardı diyorum Mevla. Aramızda ne vardı? Yetmiş bin perde vardı. Çünkü Mevla perdeleri açmadı. Miraç Gecesi efendimize açtı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Habibimin ümmetleri oruç tuttuğu zaman dudakları kuruyup pullandığı zaman, aklandığı zaman yani bembeyaz yok. Dudaklarda artık kan rengi kan çekiliyor açlıktan, suluktan. Kan çekilince beyazlık ve morluğa doğru dönüyor yani. Aklaşıyor, beyazlaşıyor. Bazen de pul pul olur buraları kuruluktan. Dudakları beyazladığı zaman, renkleri sarardığı zaman yani suratında da hakikaten Böyle oruçluğunun suratı Çok kanlı canlı olmaz Hele ki akşama yakın İftara yakın. İşte o zaman iftar anında Ben onlarla aramdaki bütün perdeleri kaldırıyorum Yani bir vuruş Altın vuruş derler ya şöyle Bir vuruş vursak Ebedi ahireti kazandık Dünya ne olsun olsun Ne olacak canım 29 gün var Birinde de dünya iste Birinde çocuk iste, birinde uşak iste, birinde araba iste. Yani Allah sana da isteme demiyor ki. Ama evvela rızasını iste, evvela affını iste, evvela ahiret iste. Mesela Suriye'nin kurtuluşu. Çok önemli bir duayı buna kullanamaz mıydık yani? Bir iftar saatinde 5 milyon insan perişan, 15 milyon insan perişan. Bomba yağıyor üzerlerine hala. Ramazan günü bomba yağıyor. Varil bombalar, bilmem yine Esed 2 gün evvel her yere. Ya Rabbelalim. Ya bu insanlara dua lazım değil mi? Millet birbirini boğazlıyor. Bir iftarda orayı düşün. Bir iftarda Libya'yı düşün. Bir iftarda Filistin'i, Gazze'yi düşün. Bir iftarda Yemen'deki Müslümanları düşün. Yani ya hoca kendimize bir şey kalmadı mı? Ne kalmadı ya? Dokuzunu ümmete harca işte. Yirmisi kendine yetmedi mi? Neyine yetmedi? Sen zaten her tarafın karavana. Senin yirmi dokuzu da boşa gitti. Çünkü neden? Yani Sofrayı kurma telaşına giriyor. Binme. Ona bir şey, buna bir şey. Kaç dakika kaldı? de bir saate bakıyorum. Ya huzur üzere olun diyorum ben size. Boşverin siz. Ya Musa tuğbali ven atta ve ca'ibbetnehu fi ramazan. Ey Musa! Ramazan ayında ciğerini susuz ve karnını aç bırakanlara müjdeler olsun. Biraz şu gıybet dedikodu, iftira, fuzuli kelam, malayanileri bıraksak var ya, oruçla beraber bir de beş vakit namazı kıldın, kıldın. Bir de Ramazan orucu tuttun. Ondan sonra bir de fazla konuşmamak. İbadetin en büyük fazla konuşmamaktır. Şimdi bunu da yaptığın zaman, ben sana söyleyeyim mi? Fazla nafileye de, fazla zikre de lüzum olmadan sen müjdeyi alırsın. Doğrusu bu. Amma ve lakin orucu becermeye çalışırken, dedikodu, gıybet ve boş konuşmalar yüzünden maalesef kaybediyoruz. Allah kaybedenlerden olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Bundan dolayıdır ki biz ne yapacağız? Şimdi şahadetler okuyalım, istiğfar okuyalım, iftar dast okuyalım. Sizi Mevla'nın tecellisiyle kabul dualarınızla baş başa bırakalım. Buyurun. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh.